286. konu, önce Habeşistan'a ve sonra da Hazreti Peygamber'e hicret edenlerin faziletleri, Ümmü Abdillah bin Ebi Hacm'e şöyle anlatıyor, Habeşistan'a göç edeceğimiz zaman am bazı ihtiyaçlarımızı almak için çarşıya çıkmıştı, o sırada Müslüman olduğunu henüz duymadığım Ömer çıka geldi, Ömer İslam'ı kabul etmeden önce Müslümanlara çok büyük eziyetlerde bulunuyordu. Ömer bana, ey Ümmü Abdillah, göç mü ediyorsunuz, diye sordu, ben de, evet, dedim ve ekledim, Allah'a yemin ederim ki, biz onun arazilerinden birisine gideceğiz ve Allah bize bir çıkış yolu gösterinceye kadar da orada kalacağız, çünkü siz Kureyşliler bizi hiçbir zaman rahat bırakmadınız ve bize zulmettiniz, bunun üzerine Ömer, Allah yoldaşınız olsun, dedi, İşte o zaman Ömer'de, daha önce kendisinde bulunmayan bir incelik ve şefkat fark ettim, daha sonra Ömer gitti. Anladım ki bizim gidişimiz onu çok üzüyordu. İhtiyaçlarımızı tedarik edip döndüğünde Amra, ey Eba Abdillah, keşke Ömer'in biraz önceki şefkatli halini ve bizim için üzülüşünü görebilseydin, dedim. Kocam da, onun Müslüman olacağını mı zannediyorsun, dedi. Ben de, evet, dedim. Am ise, o gördüğün kişi, babası Hattab'ın eşeği Müslüman olmadıkça İslam'ı kabul etmez, dedi. Kocam bu sözleriyle Ömer'in kesinlikle Müslüman olmayacağını söylemek istiyordu. Gerçekten de Müslüman oluncaya kadar Ömer'de İslam'a karşı büyük bir şiddet ve katılık görülüyordu.